مولا يا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بنعامه مولا يا يصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير Bilhalqi kullihimi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Assalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi sahibi ecmain Kıymetli dinleyenlerimiz Geçen hadis-i şerif Yarada kalmış Kısa bir cümle Peşinde kalmış idi onu tekrar ya, kısaca söyleyip öbür hadis-i şeriflere geçelim. Ve'nebi Sa'id-i'l-Hudriye radıyallahu te'ala anu kâle kâle Resûlullah sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Sa'id-i'l-Hudriye yüce sahabe rivat ediyor. Kâinatın efendisi buyurdu ki ve'nekele tayyiben her kim e, helal bir rızık yerse ve'amile fî sünnetin sünnet içerisinde amel ederse yani itikada eli sünnet olacak Amelide sünnete uygun olacak. Bunları izah ettim. Geçen bir önceki sohbetin son tarafında tafsilat var. Ee, birinci şart helal yiyecek. İkinci şart sünnet içerisinde amel edecek. En büyük mesele yani eli sünnet vel cemaat demektir. Sünnet burada hadis-i şeriflere ittiba demektir. Zaten hadis-i şerifler sahabe-i kiramdan geliyorlar. Sahabe-i kiramın itikadı ve ameli hadis-i şeriflere göredir. Kimse kendi kafasından Kur'an'dan mana çıkarayım diye uğraşmamış Sahabeden bir kişi bile Hadis-i şerif varken O hadis-i şerifi duyarken, duymuşken O hadis-i şerifin tefsirini ve şerhini Terk edip ben ayetten böyle anlıyorum Dememiştir. Diyemez yani Hakkı da yok Müştehitler de dememiştir. Diyemez Kur'an varken Önce onu takdim edilir Sonra hadis-i şerif varsa o ter tercih edilir Hadis-i şerif o ayeti tefsir ettiyse O ayet ve iştihata kabil olmaz Hadis-i şerifin beyanına göre O, o ayet-i kerime Efen anlaşılır ve ondan ona göre hüküm çıkarılır. Sonra sahabenin sözü bile varsa müteahhitler onları tercih ederler, kendi görüşten tercih etmezler çünkü ne olursa olsun hadis olmasa da sahabenin görüşü muhteveldir. İhtilaf olursa aralarında birini tercih ederler, tek söz ise onu tutarlar, onu amel ederler. Böyle. Onun için buradaki sünnet öyle yani sakal bırakmak sarık sarmak manasında belli birkaç sünnet değildir. Hangi sünnettir? Kur'an ve sünnet dediğimiz, yani hadis-i şeriflere uygun şekilde el-i sünnet itikadı ve ameli içinde namazını kılar, orucunu tutar, işte vazifelerini yaparsa ve eminen nâsü bevâikav, insanlar onun şerrinden emin olurlarsa, yani ondan korkmazlar, arkasını rahat dönerler, mal bıraksalar hainlik etmez, namuslarını teslim etseler hainlik etmez, tecavüz etmez işte efendim insanın kalbini kırmaz, işte kafasını kırmaz, tokat atmaz. Komşuluk yapsan işte zarar vermez işte. Ortaklık yapsan işi gücü batırmaz, ker kendine çıkartmaz. Yani şerinden emin olacak işte. Haç'a gidersin, seyahate gidersin, yola gidersin. Yani rahat edersin. Dersin ki bu bundan bana zarar gelmez yani. İşte bak FETÖ'cülerden zarar geldi. Müslümanlar zannettiler ki bunlar namaz kılıyor karıları da kapalıdır Tayyip Bey diyor ya bunlar Alnı secdeye değen adamlar karıları da mesturedir Biz bir zarar gelmez zannettik Ama zarar geldi bak Onun için bunlara, bunların hiçbiri namaz abdestten kurtulup da Karısı kapalı mı? Kadın kapalıyım, kapalıyım Namaz kılıyorum, teheccüd kılıyorum Cennete giremez Çünkü neden insanlar şerlerinden emin olmadı Bak hapishaneler doldu 30 bin kişi hapishanelere kondu yani. 100 bin kişi işten çıkarıldı. Bütün millet tedirgin vaziyette duruyor. En ufak bir şeyden bunlardan ne zarar gelebilir? Gardiyan ne yapabilir? Savcı ne yapar? Hakim ne yapar? Yargıtay üyesi ne yapar? Maliyedeki vergi hasırları ne yapar? Yani hiç hukuksuz bir şekilde kalkıp bir Müslümana zarar verebilir. Yani devlete zarar verebilir. Herkes tetikte duruyor. E böyle Müslüman mı olur? Ama şimdi benden kimse korkuyor mu? Bir kişi korkar mı yani Cübbeli Ahmet... Devlete zarar verir, vatana zarar verir, askere polise aynı eder, dış güçlerle anlaşır, oradan para alır, ondan sonra mem memleketi satar. Cık. Yani şimdi Müslümandan emin olmayacak yani Müslümandan güve e efendim kendisi güven verecek Müslüman'ın zararından e korkulmayacak adamdır yani. El Müslüman selim el Müslümanın milisani veedi, elini ve dilini şerinden Müslümanlar selamette kalacak. Böyle olursa dekalajını cennete girer. Üç tane şartı helal yemek, sünnete uygun amel etmek, bir de şerlerinden, zararlarından, tehlikelerinden insanların güven içinde olması şartı söyleniyor. Buraya kadar okumuştum. Kali dediler ki sahabe-i kiram, ya Ey Allah'ın elçisi, şüphesiz bu vasıfa sahip olanlar e, ümmetike, senin ümmetin içerisinde El-Yevme bugün, yani sahabe-i kiramın yaşadığı asr-ı saadette, kethirun çoktur. Dediler. Ee, yani sahabe-i kiramda hemen hemen hepsi böyledir. Yani hemen hemen hepsi böyledir. Yani, belki tabii yeni İslam'a giren oluyor, Arap'tan oluyor, Bedeviler'den oluyor, vesaire oluyor. Onlardan sünneti duyana kadar, hani vaaz nasihat dinleyene kadar, Belki bu vasıf birden tekamül etmez. Onun için hani hepsidir denmemiş olabilir. Ketirun çoktur çünkü medeni yani. Medeni Medine'ler. Ehli Medine gibi yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem civarında bulunanlar. Hepsi böyledir. Ama yeni Müslüman olanlardan işte eski cahiliyet huyları kalabilir. Onlar da tabii vaaz dinleyecek, nasihat dinleyecekler. O zaman güzel ahlaka sahip olurlar. Onun için bugün çoktur. Niçin? Sohbetin bereketiyle. Sohbet yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olmak, birlikte olmak çok büyük bir e, vasıftır. Onun için e, Üveysel Karani, sizin Üveysel Karani dediğiniz radıyallahu anh ozat zat bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göremediği için e, sahabe-i kiramdan Hazreti Vahşi'nin makamına bile erişemiyor. yani. E, Ömer İbni Abdelaziz tabiinin en hayırlısı kabul ediliyor. Sahabe değildir, sahabeden değildir. E o mesela e ne yapamıyor? Sahabenin en aşağısına yani mertebe bakımından en düşük olanına bile kavuşamıyor. Onun sohbetin çok bereketi vardır. Sohbet yani Efendimiz'e sahabe olmak. Sohbet birlikte bulunmak. Bir derste bile olsa, bir kere bile görse Müslüman olarak sahabeden oluyor yani. Kale, Resulullah Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Vesekûnû. muhakkak bu Vasıflarla muttasıf olanlar bulunacaktır. Fi kavmin. Bir kavimde daha bulunacaktır Badi benden sonra. Yani ne demek istiyor? Benim hayatımdan sonra da bazı kişiler böyle olacak. Ama çok olmayacak. Benden sonra gelen bir kavmin içerisinde de bak. Bir kavim olacak buyurmuyor. Sevgün-ü buyur buyurmuyor. Fi kavmin. Bir kavmin içinde de az bulunacak yani. Ve şimdi gelmişik dünyanın sonuna doğru. 15. asırdayız hicri ne kadar bu sıfatlarla mutasaf olanlar ne kadar az kaldı helal yiyen parmakla gösterecek kadar azaldı yani bu adamın rızkı helaldir dedikleri zaman maşallah evliya diye elini öpüyoruz ya <gülüyor> her tarafı karıştı milletin şüpheli yani rızık faiz, kredi, bilmem ne bulaştı gitti ondan sonra sünnetle amel etmek bu biraz var yani el sünnet itikadı ve el sünnet ameli bu biraz var Helal yemek çok azaldı. Bu son madde hemen hemen yok gibi. Kimseye arkanı dönemiyorsun ya. Yüzüne gölen arkana konuşuyor. Senin yanında haklısın diyor. Başka tarafa gidiyor. Hemen lafı çeviriyor. Orada da bir menfaati varsa o menfaatini bozdurmamak için hemen onlara da ben tarafsızım diyor. Yani kime güveneceğin insan şaşırıyor şu, efendim. Dini emanetler, şeyler, işte vakıf, dernek işleri vesaire. Bakıyorsun işte güven taşımıyor insanlar. Hacı hoca kılığı da hacı hoca kılığı. Lakin bakıyorsun yanlış işler, kul haklarına girmekler. Karı koca zaten birbirinden emin olan pek az kaldı yani. Güvenen, şerrinden... Emin olan az kaldı yani. O ona zarar veriyor, ona zarar veriyor. 13'ün benden sonra gelecek bir kavimde de bunlardan olacak. E yok değil ama çok da değil. 13'ün işte bu azlardan olmak lazım. Allahümdü'l-i'ni <gülüyor> minazel Ya Rabbi beni bu azlardan eyledi. Bir adam dua diyordu. Sahabeden olmayabilir. Belki öndendir ya Rabbi beni azlardan eyle dedi. Hazreti Ömer Efendimiz de Radiyallahu Anh anlamadı. Dedi ne diyor? sen? Ne içiyorsun sen? Ne biçim dua dedi be? Dedi ki e "Sen duymuyor musun? Vallahul min'ubadiyeshakur. Benim kullarım içinde hakkıyla şükreden çok az var. Ben istiyorum beni o azlardan eyle dedi. Hazreti Ömer Efendimiz de, ''O ne güzel bir mana amul ettin.'' dedi. Kullu'n-nas efka'u min Ömer. Herkes dedi Ömer'den daha fıkıhçı çıktı. Daha ince anlayışlı çıktık yani. Demek işte tevazu ederdi öyle. Derdi ki herkes benden akıllı çıktı gibi. Yani. Ne güzel dua yani yapıyorsun. Onun azlardan olmak mı? Zaten çoğunluk fesat içerisindedir. Hele memleketin durumu göz öndedir. Müslümanların durumu daha berbat bir vaziyettedir. Zaten adam efendim ateist, ateist, efendim ist, ist bilmem ne. ya e bunlar e Allah'a tapmıyorlar ki. Müslüman değiller. Ya e bunlarda güzel ahlak, şerinden emin olmak aranmaz ki. Ama ben Müslümanım diyorsun, hem de Kur'an-Sünnet ehliyim, hem de eli Sünnet ve cemaattenim. Ondan sonra hiç sana güvenilmiyor ya. Ne kadar huysuz adamsın yani. Onun için e, azın azıdır bu iş yani. Kalımlı el kalildir yani. Bu zamanda Allah kimseye şerrimizi dokundurmadan. İnsanların güvendiği bir kişi olarak yaşayıp ölmeyi bize nasip eylesin. Kamil iman, kamil İslam. İslam selamdan gelir, selam selametten gelir yani. Selamet, kurtuluş. Yani millet kurtulacak senin şerrinden yani. E şimdi karın, çocuğun, anan, baban, komşun, akraban, taleben, neyse yani. Yol arkadaşın, iş arkadaşın, asker arkadaşın, hacı arkadaşın, neyse yani. Kimse demeyecek yani ben bu adamdan zarar gördüm demeyecek ya. Bak ben ne kadar insanlardan zarar görüyorum görüyor musun? Ya bu kadar senedir aldatmayan kalmadı beni yani. İyi niyetimizden maddi manevi çalan gitti, çırpan gitti, aleyhimize dönen gitti. Ya yanımızda bu kadar ekmek yiyen, hürmet eden, ele eto hani haşa ben tazim sevmem ama tipleri öyleydi yani. Adamlar böyle Hemen ayrılır ayrılmaz be efendim. Aleyhine dönerler, iftiralar ederler, münafıklık ederler efendim. E şimdi e, sabaha kadar teheccüd kılıyor, akşam o kadar oruç tutuyorlar. Bir ticari muamele oluyor, fıkha müracaat edelim. Yok, ben fıkha sormam. Niye oradan birkaç bin euro, mark, dolar zarar edecek diye. E böyle bir Müslümanlık olur yani Ben bunlar çok rastladım. Yani hem de benim evliya nazarıyla baktım, seri sülükü bitirmiş dediğim adam adamlar yani bir kişi de değil e olmaz ki mesela bana zararı dokundu ha tamam ben hakkımı helal ettim niye ahirete bırakayım efendinin ileri adamları yaşlı adamlardan bahsediyorum şimdiki çoluk çocuktan yeni etmelerden bahsetmiyorum onlar ne? onların nesine şaşırayım onlarda her şey beklenir yani böyle insanlara rahatsızladım yani ben isterdim ki ben yine sana hakkımı yani paraysa neyse helal edeyim ama sen diye diyebilesin ki ben fıkara azim. şeratın kesi parmak açmaz yani doğrusu neyse çıksın meden. Ondan sonra dersin ki efendi böyle bir şey olmuş burada benim sana birkaç bin lira borcum kalmış oluyor ama ben de durumu müsaade değil yani bana bir vade yap veya dersin ki ödeyebilirim e, sen bu işi bağışlasan bu parayı bana çok duacı olurum falan e, benim de faziletim nerede kaldı? Velayetseful fazile beynekum efendim seni çok okurdu bunu aranızdaki fazileti unutmayın yani iyi davranışı unutmayın yani şimdi orada belki senin ben benim senden 3 bin beş bin alacağım kalır ama ben de fazilet yapacağım daha iyilik nasıl olur tamam bağışladım demek e ben onu yaparım ben döküz de değilim yani ama yani benim üzüldüğüm noktay hayal kırıklığına uğradığım birçok husus birçok kişiyle başıma geldi yani fıkhi bir mesele benim alacağım kalıyor orada adam ben fıkha razı olmam ben şu hocaya gitmem ben bu hocanın dediğini yapmam bu denir mi Allah Resulü dinlemem demektir ya Fıkıh heyetini dinlememek Fıkıhta hakem heyetini dinlememek Ne demek? Ayet hadis olsa Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey dese Buyursa senin de parana zarar verse Biraz aynı o münafık gibi Yahudi kabul ediyor işine geldiği için hani münafık reddet diye Meşhur kıssa Buna döndü kaç olay yaşadım yani Ama ben senin şerrinden emin olmalıydım Hani böyle bak zararın geldi geldi bana yani Zararım gelmesi Mühim değil benim bana zarar gelmesi Ben helal ettim zaten Kimisi vefat etti, kimisi sağ. Ben onlarla mı uğraşacağım yani? Hukukumuz var. Beraber müşik müşik efendinin yanında senelerce yaşadığım adamlar var. Ben burada fazileti niye unutayım? Ben Hani fazilet bende kalsın hesabı. Ben affettim zaten. Yani, Aff derken para şeyi, maddi bir şey yani. Affetmek Allah mahsus. Ben hakkımı helal ettim demek istiyorum. Ama beni hayal kırıklığına uğrattı ya. Ben beklerdim ki bu kadar senelik tarikat dersinin, 50 senelik ihvan adam yani, bu kadar senelik teheccüd namazının, bu kadar yıllık nafile oruçların ve zikirlerin bu kadar meşayih görmüşsün, sohbet denemişsin değil mi? Bunun sende bir etkisini görmeliydim. Bu ne zaman belli olur? Camide herkes evli ya. Oturmuş zikir yapıyor yani. Bu ticarette belli olur. Bu yolculukta belli olur. Bu bir husumet anda belli olur. Bir dava çıkar belli olur. Ama maalesef Belki öleleri de vardır da ben mi denk gelmedim ama ben marka isimlerden bahsediyorum. Ben bizim cami açısından isimleri vermemeye de gerek yok. Şu ölmüş adamın adı mı verilir veya kalmış adamın. Allah onları da bende affeylesin ama 10 sure hadis-i şeriften ne bulduk? Benden sonra bir kavimde de az olarak bulunacak. Az. Yani bugün bütün dünyanın gözü Türkiye'de, Türkiye'nin gözü İsmaila'da diye Diyanet Reisinin bir lafı var. Gerçi her cemaate gidince böyle bir mavi boncuk takıyormuş diyorlar. Onu da bilmiyorum. Fakat bizimkiler bunu almış yani bize dedi diye. Allah kabul etsin. Şimdi bu laf ha göre ki doğrudur bu laf. Herkese mavi boncuk takıyorlarsa da bu laf bizim hakkımızdaki bu boncuk doğru bir boncuktur. Ama benim geldiğim nokta şurasıdır. Yani tamam bütün dünyanın gözü İsmaila'da ben buna katılıyorum. Çünkü eli sünnet üzere çok az bir cemaat kaldı. Fakat bu cemaatın fertlerinde de diyelim 50 bin 100 bin kişi var. Ha bunlar hepsi bu vasıfta olmalıydı. Yani insanlar şerlerinden emin olacak derecede arkasını rahat dönebilecek kadar güvenilir. Emin vasfına haiz olmalı idi diye bekliyorum. Ama işte hadis-i şerifte bir kavimde olacak ama yani. Bir kavim olacak demiyor. Bir kavimde olacak. Yani bir cemaatin içinde bulunacak. Bu da Azlıktan kınaedir, killetten kınaedir. Bu da hakikaten çok doğru bir yani sahip bir hadistir zaten. Hepsi sahiptir de. Yani 50 bin, 100 bin kişilik bir camiada diyelim yani muhippanı sevenleri bilmem dinleyenleri saymıyorum böyle din. Yani milyon çıkar. Onu saymıyorum. Hakikaten müntesip yani e, ilim almış yani demek istiyorum yani böyle ilim almış, ders almış, şuur almış, sohbette bulunmuş bunu. E, burada da 50, 100 kişi Çıkmaz ya. Hadi onu bırak bin tane iki bin tane hoca var diyelim. Hani 50 bin 100 bin de cemaati boş vermiş. Yani Toplasan burada hani hoca vasfına sahip olacak bin kişi zor zor çıkar. Yani imtihan etsen o da çok düşer de. E burada da acaba bütün hocalarımız bu vasıfta mıdır? Değil. Şu yakın zamanda marifette yaşadığımız olaylarda e, yalanın su gibi içildiği, yalan yere şahitlik edildiği Milletin gözünün gördüğü, kulağının duyduğu konularda böyle yok öyle denildi, değil denildi. Bütün camiamız internetlerde, ses kayıtlarında, görüntü kayıtlarında şahit olduk. Yani Artık efendinin en yakınında hizmetçisiyim, en yakın hizmetçisiyim diyen adamlar. O zaman e demek ki yani bin tane hoca var desen, tümünü toplasan yani vasıflı, bunların da tümünde bu sıfat yok o iner iner iner bu iş 5'e 10'a iner. Bir bamlakla gösterilecek kadar az oluyor. Ne kadar kıt zamana geldik. Bu e, tabii yani bizim cemaatımızda böyle de sanki diğer cemaatlarda bizden fazla mı? Yine en fazla şehirinden emin olunacak adam bizim cemaatta bulunur. En fazla. Demek diğerlerinde daha da düşüktür bu iş. Çünkü onlarda zaten sünnet sene ittiba zahiren noksandır. E, zahir batının unvanıdır. E, zahir unvanül batın. Zahir batının unvanıdır. Yani nişanıdır. E, zaten sakal tıraş edip ha, alene haram işleyenler veya diğer sünnetlerin birçoğunu terk edenler falan. Onlar da bu işin daha düşük olduğu e, izaha muhtaç değildir. Çünkü e, sünnete zahiren ittiba etmek çok zor iştir. E, bu zor işi yapanlarda bile böyleyse e, zaten işin zorunu bırakıp da Sünnete, ittibada, gevşek olan adamlarda bu sıfatın toplanması azın azıdır yani. Rabbim o azlara ilhak eylesin. Amin. Efendim, İbn-i Abbas Efendimiz'den rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Buyurdu bir hadis-i şerifinde. Bunu da Behek'i rivayet ediyor. Yeminci Hadis-i İbn Ebüd-Dünya rivayet etmişti. Kitabu's-Samt isimli eseri var. Sonra hakim rivayet etmişti. Hakim lafız hakimden alınmış. Sahihü'l-İsnad. İsnadı sahiptir buyurmuştur. Hafız Münceri zaten büyük muhaddistir ama o da kaynaklar veriyor çünkü ilk şey değil. İlk senalı olmadığı için isnadını başka yerden almak durumundadır. Bu Hadis-i Şerifi de beyhakkır rivayet etmiştir. İbn Abbas'tan da rivayet ediliyor. Hasan'ın bir kuteybeden vaat geliyor. Efendi Hazretleri'nin en çok okuduğu hadistir bu. Men bir bi sünneti inde fesadü ümmeti felevu ecru miyeti şehidin Men her kim temesseke sıkı tutunursa yapışırsa bi sünneti benim sünnetime ne vakitte sünnetime yani benim gibi inanmak sünnet Bak ne diyor şerhe bakarsa sindi hazı. ve amelen, kavlen ve fiilen. Ya buraya dikkat edeceksin. Sünnet. Sakal bıraktım. Tamam oldu. Ben on sonra itikadım bozuk. Sakal seni kurtarmaz ki. Sarık sardın 80 metre. Ne yapacağız? Sünnete itiba ettim. Ama itikadım bozuk. İsa Aleyhisselam'ın yine inanmıyorsan, Hz. Muhammed'in çıkacağına inanmıyorsan, ehli sünnetin mütevatir konularına inanmıyorsan Muhtezileye hesapmışsan, cebriye kaymışsan Kader yok diyorsan hele Alın yazısı yok, kader yok Kader yok diyen adamın Ne öyle abdesti, namazı, sakalı, sarığı Kurtarmaz ki Öyle ki kadın çarşaflı, çok iyi efendim Tesettüre rahat etmiş Bu kadın çok takva, e, takva kaderi Alın yazısı inkar ediyor Alın yazısı inkar edenin sünnete sarılmış olmuyor ki Sünnetin en başı Nerededir? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Nelere inanıyorsa Sahabe-i kiram nelere inandıysa onlar gibi inanmak. Fe bi misli ma bi. Sizin inandığınızda onlar da inanırlarsa fakatittedir. O zaman hidâyet ererle. Siz kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabı. E, ayet geldiği zaman kim vardı siz? Resulullah sallallahu aleyhi sen demiyor. Demek Resulullah sallallahu aleyhi tek değil. Ondan öğrenen sahabe-i kiramın da itikadı devrededir. Zaten cemaat e, topluluk sahabeden geliyor el i ve vel cemaat onun için oldu Ayetten de çıkıyor Sizin inandığınıza sizin gibi inanırlarsa Fekad-ihtedev <gülüyor> Muhakkak idâterdiler O zaman e, Bu ate göre de Sünnet itikatta da geçerlidir Evvela itikatta geçerlidir Âmenel rasûlû Bimâ'nüz-ül eyleyhmin rabbi vel mü'minûn benim o peygamberim Rabbinden ne indirildiyse ona iman etti. Müminler de iman etti. İşte müminler sünnete ittiba etmiş oldu. Ne bakımdan? İman bakımından. Evvela onun gibi inanacak. Sonra onun gibi amel edecek. Namaz, oruç, hat, cekat, abdest, kusur, taharet meseleleri, nikah, işte talak Bütün meselelerde hadis-i şerife göre, sünnete göre. Tabi biz hadisten direkt hüküm çıkaramayız da. Müçtehitlerin ayet-i hadisten anladığına göre. Sonra söz bakımından konuşurken... Efendim görüşürken hep sözü sünnete uygun olacak. Fiilen fiiliyat, icraat bakımından. Yaptığı hareketler, davranışlar, alışlar, verişler, satışlar, gelişler, gidiş, oturmak, kalkmak her şeyde sünnete ittiba. Ümmetimin bozulduğu zaman da ne demek? Sünnetimi terk etmekle fesada vuruyor Benim sünnetimi terk edince ümmetim bozulmuş oluyor. Yoksa şimdi Müslümanlar işte iki milyara ulaşmışlar. Diyelim dünyanın en zengin Para devletleri onlarda var. işte patrol onlarda bilmem şu onlarda. Yok efendim uzaya çıksalar. Yok efendim ekonomilerini çok düzeltseler. Şimdi diyelim Amerika'yı Rusya'yı geçseler. 50 küsur İslam devleti. ya yani Müslüman. Halkı Müslüman. İslam devleti hiç yok da. Halkı Müslüman olan 50 küsur mu ne kadar? Devlet var. Bunları topladığım vakitte bunlar birleseler. Deseler ki dünyanın birinci süper gücü olmuşlar. Düzgün olmuş olurlar mı? Olmazlar. Çünkü neden? Sünneti terk ettikleri sürece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu yaşatmadıkları sürece zaten ilerleyemezler. O da mümkün değil de görüyorsunuz hepsi yerlerde sürünüyor. Hepsi iç savaşta dış savaşta uğraşıyor. Çünkü sünnete ittiba etmemenin cezasını, faturasını dünyada ödeltiriyor Mevla ki ahirete kalmasın hesaplar. Kâfirler zaten ebedi cehennemlidir. Hesap ödemeyecekler. Çünkü adamın sağ, sağ tarafı yok ki mizan kurulsun. Ama Müslümanların sağ solu var. Mizan'da iki kefesi var. Onun için Mevla kurtarmak için dünyada çektiriyor belaları bize. Ama sünnet seniye itibar etseydik, dünyada da bela çekmeyecektik. Ecdadımız ne gibi dünyaya hakim oldukları gibi iki anda da aziz olacaktık. Ama olamadık işte rezil olduk. İşte görüyorsunuz dünya üzerinde beş kuruşluk itibarımız yok. Gelen çakıyor giden çakıyor. Amerika diyor şuraya katılamazsın. Rusya diyor buraya giremezsin. PKK bile hava atıyor bize. PYD rezilleri sefilleri bile hava atıyor bize. Değil mi? E beş para etmez. Tırışkadan tayyaret devleti Esed bile vururma diyor. Irak kim ya? Hıbadi miymiş? Bilmem neymiş. Herif. Hiçbir şeyden haberi yok. E, kabile şeyi olamaz yani. Çadır devleti bile kuramaz. Hiçbir şeyden haberi yok. E, evvelce Başıka kampını destekliyordu. Şimdi çıkın şuradan Başıkayı bırakın böyle. Amerika ne derse papağan, Rusya ne derse papağan olmuş adamlar hava atıyor bize. Halbuki biz doğru Müslüman olsaydık e, bize bunlar hava atabilir miydi? Amerika'sı Rusya'sı hizaya gelirdi. Osmanlı ecdadımızda olduğu gibi, Selçuklu ecdadımızda olduğu gibi. Ama rezil olduk ve selam. İzzet Allah'ındır. <gülüyor> İzzet ve ululuk ancak Allah'a ait. Sonra Resulüne ait, sonra müminlere ait. Hangi müminler? Allah Resulüne, kitaba, sünnete uyan müminler. Önüne gelen müminlerin olsaydı şimdi bizim de aziz olmamız düşünülebilirdi. Ama bizim izzetimizden Devletimizin izzetinden bahsedilecek Bir durumda mıyız Suudi Arabistan ne durumda Çadır devleti kadar hükmü yok Ama petrol para çok Para ganimet Ama Amerika çit dedi çat, pah, Bitti Haççıya sakla dese saklar. Bu sene tavaf yok dese Amerika Suudi Arabistan dayanamaz Gücü yok Yemen iç savaşlarla uğraşıyor Libya iç savaşlarla uğraşıyor Anladın mı sen? Bahreyn Katar zaten hepten küçücük küçücük. Kuveyt. Bunlar hepsi Amerikan'ın filolarını barındıran Amerikan üstleri. E bizde nasıl izzet olsun şimdi? Ümmet fesada gitti. Niye bozuldu? Sünneti terk ederek. Sünneti terk edince Allah heybetini alır. مَازِلْتُمْ مُتَمَسْسِك۪ينَ sünneti مُنْتَصِر۪ينَ عَلَى عَدُوِكُمْ siz sünnetime yapıştığınız, benim gibi inandığınız, benim gibi amel ettiğiniz sürece düşmanınıza galip geleceksiniz. Feyda karaştımanha, sallat Allah aleyküm men yuqifukum. Sünnetimden, yolumdan çıktığınız zaman, şimdi bizim milletin çoğu çıktı. Allah sizi korkutacak düşmanlar musallat edecek. Aynen vaki oldu. Amerika, Rus hepsi bizi korkutuyor şimdi. Fala inzalı kovu min kulubikum. Hatta te'udu ila sünneti. Artık korku kalplerinizden sökülüp alınmayacak. Ne, ne, ne zamana kadar? Sünnetime geri dönünceye kadar. Benim gibi inanıncaya kadar. Ehli sünnet vel cemaata dönünceye kadar. Yoksa ben ehli sünnet şartı yok. Ehli sünnet Kuranda yok. Ehli sünnet olmasa da olur e, diyenlerin döneminde tabii ki korkaklık fazla galip olur. Ne zaman ehli sünnetsiz olmaz diyenler Galip olacak, artacak. Bu memlekette ve diğer İslam ümmetler içerisinde, devletler içerisinde o zaman belki bir toparlanmak vakı olur ama bundan sonra bu işin ipi koptu cılkı çıktı yani. Hazreti Mehdi'ye kadar daha toparlanmak pek beklenmiyor. Yani ferdi olabilir. Cemaatler yaşayabilir işte böyle. Durum bu vahim ama bu fesat zamanında insanlar sünnetten yüz çevirdiği Efendim yardımcılar azaldı. Engeller çoğaldı. Değil mi? Talebe medreseye gider kız talebe hele okula gitmiyor. Liseye üniversiteye bilmem ortaokula. Gitmeyip medreseye gidecek. Kaç kişi var? Veya çocuk okula gitmedi. Anası babası ona git diploma al bilmem ne demedi desen Allah için oku yavrum seni vakfettim din hizmetine diyen kaç kişi çıkar? Ne kadar garip zaman. Yani Efendi Hazretleri çok okurdu bunu yani. Onun için çok okurdu. Ümmet fesada düştü. Tefsir okuyan yok, hadis okuyan yok, fıkıh okuyan yok, akait okuyan yok, tasavvuf okuyan yok, amel eden yok, bir şey yok. Yani çok az, azın azı böyle. 80 milyonluk Türkiye'de, yani şu nedir 3-5 kişi, 10 kişi böyle bu işi korunmaya çalışan adam az kalmış. Daha ne diyorsun ya? Bütün televizyonlar açık oturum Ya Bütün televizyon çıkan hocalar, ilahiyatçılar, Amentü'yü inkar ediyor, kader inkar ediyor, alın yazısını inkar ediyor. Bırak sakalı sarığı şimdi ya. Bırak misbahı yani. Adam ya, kader yok diyor ya. Ve bunların bütün kanallarda konuk oluyorlar, konuk ediliyorlar. Bu kadar milyonlar bunları dinliyor. Bir tanesi ne diyorsun sen diyen yok. Yok işte. Onun için şimdi sünnete sarılan, eli sünnete yapışan, eli sünnet itikadını muhafaza eden, sonra amelini muhafaza eden, sonra sözleriyle ve fiilleriyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu yaşatanlar kolay iş değil. felev on üçüm vardır. ecr ı Yüz şehit cevabı var. Burada Efendi Hazreti bu yüz şehidi okurdu. Bu isnatta da bu isnatta yani muteberdir. Yalnız Taberani'nin rivayetinde Felev-i şehidin şehit cevabı var diye geçiyor. Biz de duaların kitabının o cep yaptığımızda bu yüz şehidi bulamadık. Göya Şamil'e var. Ne yapayım ben Şamile'yi ya? Şamile olmuş gayri Şamile yani. Aradık taradık yüzü bulamadık. Yani yüzü şey bulduk çok. Küssüz bulduk. Bilmedik ki hani de var. Bilmedik ki müziri de var. Orada şehit cevabı koyduk herhalde. Yani kitapta. O rivayet de doğrudur. Ama Efendim Hazretleri yüz şehit diye okurdu. Demek ki bu yüz şehit olan BHK'den geliyormuş. Hafız Müziri terhipte de geçiyor şu anda artık kaynak maynak aramayın. Zaten efendi hazır kaynaktır ama e, kaynak bulundu işte. E bunu biz de bir dahaki baskıya falan yüz şehit koyalım yani. Çünkü hüsşeyitle bir şey çok farkı var. E biz niye efendim tenzilat yapalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüz buyurmuşken. Biri rivayette bir, bir şey cevabı var. E bir şey cevabı yetmedi mi sana bir şey adam olmak için canını, şeyini, malını, her şeyini feda ederek. O da bir şey zor olur yani. Çünkü Allah için mi oldu? Niyeti bozuk muydu? O da belli değil tabii. Herkes, biz şehit diyoruz ama Allah'ın dininde şehit midir? Onu biz bilemeyiz. E onun için yani şehit ecri var. 100 e, şehit sevabı var. Neden? Çünkü zaman zorlaştı. İş zorlaştı. Sahabe döneminde böyle müjdeler yoktu. Hatta dediler bir hadis-i şerifte e sıttı 50 sıttık sevabı var. Belkaimun evmeyzin bil kitabı ve sünnet. Bu da bu Nuhaym hilyetül evliyada geçiyor. Halil Adr Efendi babamız Risale-i kenarını aldı bunu. Uzun bir hadistir. Ben çok sohbetlerde bunu şerh etmiştim. E e neticesinde ne buyuruyor? Ahir zamanda Kur'an ve sünnetle yaşayanlara 50 sıttık sevabı var. Dediler ya Resulallah minnau minum. Bizim içimizdeki sıttıklardan mı? Onu O dönemin sıttıklarından mı? Galelâ belminkum. Hayır. Sizin içinizdeki Sıddıklardan. Ebu Bekir Sıddık kadar 50 tane. Ama burada Ebu Bekir Sıddık'ı geçmiş olmuyor. Yanlış anlamayın. Sohbet, sahabelik şeyi ayrı. Sen Resulullah Efendimiz'i hayatta görmediğin için sahabenin sevabına, makamına ulaşamazsın. Ama 50 sıttık ne kadar sevap alır? Sahabeden 50 tane sıttık Sevabı ne kadar? Şu kadar. O kadar sevabı sana da verirler. Makam ayrı. Yani sohbet makamı ayrı. Çünkü sen oraya yetişemedin ki. Yetişemediğini vermezler sana. Peki niye aramızda niye bizim içimizde geldi sıttık kadar oldu? Bu ligin leküm tecidune alel -khayrâvâne. Siz hayır yolunda yardımcı buluyorsunuz. Sahabe-i birbirine destek idi, kuvvet idi. Ama onlar ahır zamanda ne olacak? Yalnız kalacak. Kovulacak, itilecek, horlanacak, hakir görülecek efendim, dışlanacak. ...diploması yok, toplaması yok. Akademisyen değil, bilmem ne. Bunlar cahil, mağaradan çıkmış falan falan. E şimdi el sünnet üzere hareket edenleri kim tutarıyor yani? Ne bürokraside itibarımız var, ne devlet makamları ricali nezdinde itibarımız var, ne bir istişare makamında itibarımız var, ne adam yerine ko konduğumuz var, değil mi? Çarşılabile sarı un çıkatta geldiler. Onun için. E, zor zaman kader inkar etse adam baş köşede oturdular. Niye profesör? Ankara İlayet ilim i Kelam Dalı Başkanı. Hadi bakalım. Adamın unvanı var anladın mı? Sıfatı var. Sen kimsin? Cüppeli, takkeli, çarşaflı bilmem ne. Sen nerede lazım olursun işte? E, vatanı, milleti kurtarmakta lazım olursun. Can verme adam lazım. Ama hakkı söylenecek zamanda, istişare alınacak zamanda ya sizin aklınız Örümcek kafalılar mağara kafasıdır yani. Size işte sorsak şimdi kız erkek bir arada okumasın, kadın çalışmasın, kadın milletvekili olmasın, kadından bakan olmasın. Tabii bana sorsan değil Allah Resulü'ne sorsan öyle. Bana ne soruyorsun? Kitaba sünnete sor. Ama itibar etmezler. Çünkü bu zamanda ehli sünnet kitapla sünnetle yaşayanlar az olacağını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. Zaten çok olsa şaşılır. Zaten çok olsa da elli sıttık sevabı olmaz. Çok olsa da yüz şey sevabı olmaz yani. Bozulacak ki senin bu yolda yaşayanların itibarı artsın Allah indinde. Halk nezdinde, bürokrasi nezdinde, işte mürekkep yalamış geçinenler nezdinde itibarın azaldıkça Allah indinde itibarın çoğalsın. İtibar nerede lazım? Mahşerde, ahirette, cennette lazım. Buradaki itibar iki gün sonra söner. Öldüğümüz zaten biter. Kiminin çoğunun da ölmeden evvel biter. FETÖ'nün adamları neydi? En itibarlı yerlerdeydi. Şimdi ne oldu? Rezil olduk aldılar. Onun için dünyanın itibarları, makamları, mevkulleri, dereceleri için Kur'an ve sünnetten ayrılmamak lazım. Taviz vermemek lazım. Yüz şey cevabı elli sıttık mükafat. Bir daha bulunacak şey değil. Bu dünya pazarı çarşısı bir kere kurulur. Aldın aldın almadın kaldın. Alacaksan al. Bak ölüyorsun gidiyorsun. Yarın aynı mevkiyi bile bulamayacaksın. Bir seçim oluyor de seçilemiyorsun. Bir bürokraside tayinler başlıyor. Hemen oradan atılıyorsun. Hangi makamdasın mevkidesin? Allah için kaim ol. Adaletli şahit ol. İşini doğru düzgün yap. Müslümanlara yardımcı ve destek yer ol. Yoksa takdirde kaybedeceksin yani. Fırsat verildi sana. Ganimet bil. Nerede? Seni mi dinler adam ki bu işleri öğrensin? 13'ündür ki... Çok büyük müjdedir. Aman el sünnet itikadını bırakmıyoruz. Amelini bırakmıyoruz. Sakal sünneti hor görmüyoruz. 4000 aşkı e aşkın sünnet hepsini amele çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Zahir batının unvanıdır. Mafike, zahra lafike. İçinde ne varsa ağzından o çıkar. Kullinâ bir mafi Her kap içindekini sızdırır. Bal kübünden sirke sızmaz. Sirke kübünden bal sızmaz. Onun için hepten de böyle... Benim kalbim temiz, benim intikadım el-i sünnet ama sakala, sarağa, misvan el-hüzün var. Şalvara, cübbe el-hüzün var. Sokun. Diyanet reisinin bir yardımcısı var. O da el sünnet adam. Göya tasavvuf ehli. Ne demiş? Şalvar, cübbe münzel midir demiş. Ne demek o? Yani Kur'an'da mı var? Ya koca Diyanet reis yardımcısı olmuşsun. Ee, Kur'an'da mı var demek sokaktaki hamal demez bu lafa. Çünkü e, Kur'an'da mı var ne demek? Resul ne verdiyse onu alın. Hiç mi görmedin Haşır suresini ayetini? Hoca Efendi kardeşimiz ya. Ve ma teakum rasul fakudu. Rasul ne verdiyse alın. Rasulullah sasame sordular. Şalvar giyer misin? Buyurdu ki leylem ve neharan, hazaran ve seferan. Gece de giyerim, gündüz de giyerim, yolculukta da giyerim, evimde de giyerim. Sen bu hadis-i şerifi hiç duymadın demek. Kaynaklardan haberin yok. Ondan sonra cübbe. Eylebise cübbeden. Bir tirmiziği bütün hadislerde cübbe giydi, cübbe giydi, sünnette... Şemail'lerde, Tirmizi'lerde Tirmizi'nin süneninde de var yani Şemail'in dışında Cık. E yani ne demek yani Görmüyor musun e, Hırka-ı Şerif Hırkasının bile Görmüyor musun dizden aşağı Açtılar işte Hırka-ı Şerif'i görmüyor musun Eskiden şeydi biz de zannediyorduk ki Beline kadar bir hırka Şimdi bakım tamir yaptılar ya Bizim de resmimiz de var Tam önünde büyük Seyit İbrahim Hazretleri'ne Ziyaret ettiğimiz misal Attık mı onu Facebook? bilmiyorum Atmadıysak versinler atsınlar bak görün bereketini. Sen yani benim dizimden aşağı da gelir Efendim salihim tabi benden uzun boyludur. Benim dizimden aşağı da gelir hırka hırkası da bile cübbe adı hırka yani cübbe kol buraya kadar şey dizden aşağı ne oluyor bu <gülüyor> cübbe yani onlar normal hırkaları bile cübbe yani cübbesiz olur mu ya? Aa yapmayın böyle. Münzel midir? Tabii müzeldir. Resulüm ne verdiyse onu alın buyuruyor. Resulüm ne yaptıysa onu yapın buyuruyor. Ondan sonra. Bütün peygamberler üzerinde haleyi cübbetün min sufid. Yürüs Aleyhisselam'dan bahsediyor hadis-i şerif bütün peygamberlerden bahsediyor. Üzerinde yünden cübbe vardı. Musa Aleyhisselam'la Mevla mukaleme ederken üzerinde yünden cübbe vardı. Bu kadar kaynak var yani. Bütün enbiyanın libası, bütün evliyanın giysisi münzel midir? Ne demek münzel midir? Bunlar kendi kafalarından mı uyduruyorlar? Peygamberler boş iş yapar mılar? Hep vahiyle iş yapıyorlar da. Ne giyeceklerini Mevla üretiyor. Onun için e, sünnete ittibada evvela kafayı düzeltmek, evvela itikaden inanç bakımından efendim, sünnete ittiba inancın aynı Allah Resulü'nün ve sahabesinin itikadı üzeri olacak. Birinci bu. Bu olmadıktan sonra şalvar da fayda etmez, sarık da fayda etmez, çarşaf da fayda etmez. İtikadı bozuk adama hiç namazı da fayda etmez. Ya. Kaderi inkar edenin namazı mı olur? Cenazesini kılmayın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ya kendi namazı muhteber olsa cenazesi kılınız zaten. Ama önce itikad edin. Sonra amelen yani tatbikat ve icraat. Kavlen sözlerde ve fiilen bütün işlerde Giyim kuşam da buna dahil Alışveriş de buna dahil Her işte hayatına Sünneti hakim kılacaksın Ve bit atı Reform işlerini Dinde sonradan uydurulan Şeyleri ne yapacaksın Hayatından ihraç edeceksin yani Sahabe-i döneminde Bu kadar ulema evliya döneminde Selefi salihin döneminde 3 asır 5 asır 10 asır Artık 12, 13 asıra gelelim. Bir tane pantol giyen var mı diye. Sizin giydiğiniz bu dar pantolları önünüz meydanda, arkanız meydanda. Öndeki safta rüka ersen, secdeye varsan, arkadakinin gözü takılsa namazını bozacak vaziyette. Daracık kıyafetler. Müzel mi? Ne ayıp şey. Hoca olan bir insanın bunu konuşması yani. Cahil bile konuşmaz bu lafı ya. Ne demek müzel mi? Yani senin bu tipin, bu kıyafetin hangi kitapta var? Tam bidat-ı galim arzıya yani. Allah'ın Resulü'nün reddettiği bir bidat. Böyle dar giyinir mi insanın? Yani ben erkeğim. Ya sen erkeğinle ne olacak? Avret yerlerinin şeklini belli etmek yasaktır. Yani giydiğiniz kıyafeti millet, e, yani dar pantolu, millet efendim şort olarak aynı darlıkta e, plajda giyiyor. Üstü aynı yani darlıkta. Böyle bir şey olabilir mi yani? İnsanın kerahat var, şu var, bu var. Cemaate giremezsin bu vaziyette ya. Önde kılayım desen arkadan. Şeklin belli oluyor kardeşim. Secdeye yattın mı şeklin belli oluyor. Ya Bunu gözüleriyle görüyor bütün milletler. Ne inkar ediyorsunuz? Onun için itikat üzere, sünnet üzere itikat edecek. Başta, sonra Efendi Hazretleri boşuna bu sakal üzerine, şal varcık üzerine durmuyor. Zahir batının unvanıdır. İçinde elüsnet itikadı olanın dışına da elüsnet ameli sirahat eder, nüfuzu eder. Yani içinde ne varsa dışına o çıkar. Bal sirkesinden ne dedik? Bal küpünden, bal küpünden sirke sızmaz. Erüsünet itikadı üzeri olan adamdan da bidat kılı kıyafetleri zuhur etmez. Alamet bakımından. Kaide ekseridir, külli değildir. Elbette istisnası müstesnası vardır. Bu Adi Şerif bize büyük müjde olsun hepimiz, kadınımız, erkeğimiz, sünnet seneyi hakkıyla ittiba üzere yeniden e, ha, harekete geçelim, gayretlenelim. Yüz şehit sevabını elde ederek ahir zamana düştük, bedder zamana düştük ama e, yani çok büyük müjdeler, 50 sıttık, sahabeyin içindeki 50 sıttık ecriyle, yüz şehit ahirete de gitme imkanımız var. Bu da geçmiş asırlarda yoktu. Çünkü bu kadar fesat ve bozulma yoktu. Kıymet bilirsek çok üstün makamlar kazanacağız ahirette. Rabbim kaybetmekten muhafaza eylesin. Allah Teala devam şebat versin. Sıhhat ve afiyetle engelleri izale etsin. Yardımcıları ziyadesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alem. Mevla-ya salli ve selam daima ebede. Ala habibike hayr-i halq محمد سيد طابت مناقبه محمد صاره الرحمن في النعام مولايا صل وسل لم دائما أبدا على حبيبك خي للخلق كله